Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Benleriniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağiyette'siniz inşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allah afiyetinizi daim eylesin. Amin. Hocam bugün zikirden bahsedelim diye düşündüm. Zikri zikredelim. Zikri zikredelim inşallah. Yani malumunuz zikir Kur'an'ımızın temel mefhumlarından biri. Yani çokça zikredin bir de mukabili var. Gaflet belki değil mi? Gaflet ve zikir. Yani zikir Müslümanların da tanıdığı bir kavram. Erkam Radyo'yu dinleyenlerin de dünyalarında mevcut bulunan bir kavram e, zikir Allah Teala ile Müslümanın e, irtibatını bağlılığını, duyarlılığını belki ifade eden bir kelime e, bununla beraber bir başka ayete belki işaret etmek lazım vehüve ma'aküm eyneme ma aküntüm nerede olursanız o sizinle beraberdir bu beraberliği idrak de sanıyorum zikirle bağlantılı bir şey. Yani Müslüman'ın hayatına baktığımızda da e, yani zikrin e, o hayatı belirleyici bir mahiyetinin olması lazım. Ama e, hayatlarımızı düzenlerken biz e, Allah Teala'yı unuttuğumuz da oluyor. Bazen ben derim namazda bile Allah'ı unuttuğumuz oluyor diye. Ne dersiniz hocam? Yani Zikri bir de şu mesela belli e, virtlerin e, tekrarı mahiyetinde e, algıladığımız da oluyor. Yani bir hayat disiplini ya o, oraya daralttığımız yani, yani hayat disiplini e, sağlayacak bir mefhum bir müessese değil de e, ya da tersi şöyle bir şey e, insanlar o virtleri söyleyerek hayatlarını disipline etmeye çalışıyorlar gibi yani tasavvufi gelenekte genelde de o tarzda bir bekleyiş vardır, istek vardır. Yani şu virtler yapılsın ki insan kendi hayatına da kalbine de zihnine de onları işlesin, etkilesin diye düşünülür. Nasıl bakalım? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir toplu şey koymaya çalıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir defa zikir başlığı açtığımızda bu zikir başlığı işte İmam Gazali'nin Abdülkadir Ceylani'nin filan alimin tavsiye ettiği bir iş değil bu dinde. Evet. allah Teala'nın gayet açık Sarih emirlerinden bir emir. En az ezan kadar. Evet. En az ezan kadar. En az namaz kadar. Ve böyle sıradan bir tavsiyede değil. Yani iyi olur yaparsanız. Şeklinde de değil. Yani Allah'a çokça zikredin. Allah'ı çokça zikredin. Evet. Allah'ı çokça zikredin diye emir var. Daha da ilerisi zikredin beni zikredeyim size. Evet. Yani bağlantımızın Fe ezkürküm. Ez yani zikrederseniz evet. e, ben de zikredeyim. Mukabili zikir, var bunun. Yani bir şeyi vurgulamak istiyorum hocam. Zikir filan tarikata girenin eylemlerinden bir eylem değil. La ilahe illallah diye iman edenin hmm. eylemlerinden bir evet. eylem. Evet tarikat buna bir Operasyonel şekil veriyor, şunu şöyle yap diyor, özel eğitimi alıyor. Tarikatın boyutu bu kadar burada. Yani zikirle tarikat varlık yokluk bağlantısı içinde değiller. Yani Ben bunu şöyle de anlıyorum sizin bu ikazınızı. Yani bir tarikata mensup olmayan insanlar zikir beni ilgilendirmiyor. Dediği an İslamiyet'i bilmiyor, Kur'an'ı evet, bilmiyor, bilmiyor. allah Teala'yı tanımıyor evet. demektir ve de eğer bir tarikat e, mensubu e, sizinle ilgisi yok bunun siz tarikatlardan birine girmediğiniz diyorsa cahillik ediyor. Evet. Bir gün Delailul Khayrat diye bir evet. e, kitapçık vardır. Dualar. Bu e, mübarek yani. Bir şey. evet. Böyle heyecanlanmak için bile insan onu okumalı. Hafif Arapça bilen için bal yağ Hı -hı. yağ evet. kaymak gibi bir şey. Bir gün doğuda bir hoca efendiyi ziyaret ettiğimde Masasında gördüm onu. Baskısı hoşuma gitti de bir bakayım dedim. Evet. Aldım. Ee, dedi e, siz dedi icazetli misiniz bunu okumaya dedi. <gülüyor> ben de neyi dedim? Delailu khayrat icazetle okunur dedi. Dedim Farsça mı bu dedim? Yani dil kursuna gideceğim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi övmek için salavat getirmeye icazete gerek yok. Allahu teala sallu alen diyor dedi ya, o icazeti değil emri olur bunun emri, dedi tabii. yok dedi bu icazetsiz okunmaz dedi <gülüyor> bundan sonra dedim neye dayanarak bunu söylüyorsunuz dedim. okunsa da kabul olmaz dedi kitabı yerine koydum sizinkinden okumayacağım merak etmeyin dedim çünkü siz okuma payı isteyeceksiniz herhalde espri yaptım ciddi bir şekilde icazetin yok sen bunu okuyamazsın dedi ne biliyorsun yok dedim her halükarda e, yani tarikat bir örgüt şartı namazda ne kadar aranabiliyorsa zikirde de o kadar aranabilir. Yani allah Teala namaz yani, kılınmıyor. Namazda bu. nasıl aranamazsa. Yani, namazda <gülüyor> aramak bir kaçamaktır aslında. Evet. Örgüt mensubu değilim ben dolayısıyla namaz kılmayacağım demek gibi olur. Evet. Dolayısıyla zikir Allah ile kul arasındaki iman bağının adıdır. Evet. Ne kadar müminsen o kadar Allah'a zikir edeceksin. Ne kadar etmiyorsan o kadar iddiada kalıyor senin imanın. Evet. Böyle düşünmek zorunda. Yani bunun için zannediyorum çok bir e, irşat yapmak lazım. Etmeyin eylemi Müslümanlar zikir dediğimiz şey. E, bir, bir tarikata bağlı olmakla ilgili değil. Tarikatta bunun bilimsel diyelim hani yapılıyor. Daha, e, Daha sistematik. sistematik yapılıyor. Daha bir el tutularak yapılıyor. Belki. Önemseniyor da yani. Yani daha onu bir e, disiplin haline de getiriyor. Tamam, evet. doğru. Ama camide cemaatle namaz kılınıyor diye evdeki bayanlar kılmayacaklar mı? Evet, tabii. Yani, Veyahut da yani cami gitmeyen namazını kılmayacaklar kılmayacak mı? Kılmayacak mı? Yani tamam, cami ve namaz yüzde yüz kesişiyor. Evet. Ama oraya gitmeyen de namazda mükellef. Aynen, Gidemeyen doğru. de mükellef. bayan hasta veya işi olduğu için. Zikri yüzde yüz buna benzetmek zorundayız. Evet. Da. Tamam. da bu iyi yapılıyor. Tasavvuf bunu sistematik hale getirdi. Artı bir özellik oldu, güzel oldu. Ama tasavvuf ve tarikat zikri var etmedi. hakkat tabii. Bunu iddia etmek cahillik Bel olur. Belki şu da hocam yani bu sistematik hale gelip mesela dil ile o vitleri belli sayılarda söyleyip hayata yansıtamamak da mümkün. Hay o ayrı bir mesele. Yani tasavvufta bunu bir insanda başaramamış olabilir. Mesela günde 3000 defa şu zikri yapıyor ama bankanın önünde Allah'ı zikredemiyor, hatırlayamıyor. Yani zikrin bir fiziki boyutu var, dille söyleniyor. ...elle yazıyor, kelime-i yazıyoruz... ...bir de, bir, bir de bunun ameli, eylemi var, asas zikir oluyor. o zaten... Evet. ...yani e, zannediyorum gazaliye nispet edilen bir şey biliyorum... ...dünyada en büyük zikri şehit yapıyor diyor... Evet. ...Allah'ı hatırlayıp onun için can veriyor... Yani. ...bundan büyük zikir mi olur diyor... Doğru, evet. ...yani zikrin bir söylenen... ...subhanallah denen, la ilahe illallah denen... ...dille söylenen şekli var asla takvif edilemez. Evet. Bu da emrediyor Allah çünkü. Evet. Bunu da emrediyor. Ama aynı Kur'an ayaktayken, otururken, yürürken Allah'ı zikredin diyor. Bu nasıl oluyor peki? Yani gözünü kapatıp bir tefekkür yapmadan da zikri kıyamen ve ku'uden ve ala yatarken de yapın. Yatarken de. Evet. yatarken de zikir yapın diyor. Halbuki biz yatarken saygısızlık olur düşünürüz, değil evet. mi? Eline tesbih alıp yatarken zikir yapmaz mısın? Tam aksine. Zikir hayatın eylemidir. Var olduğun sürece her şeyi zikir yapmaktır. Yani zikirmatik gibi olmuş bir insandır Allah'ın bizdeki morali. Belki muradı. şu mu hocam? Yani zikirden kasıt hayatın bütün anlarında Allah'ı unutmamak. Ona geleceğiz evet. işte. Yani zikir, "Üzkuruni eskurkum." Siz "Subhanallah" diyin, ben de "Subhanallah" diyim demek değil herhalde bu değil evet. mi? Yani evet. Allah ...beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim derken... Evet. ...siz la ilahe illallah derseniz... Allahü Teala ben de la ilahe illallah derim diye bir ses yankılanmasını emretmiyor bize. Beni hatırlarsanız ben de sizi kulum olarak hatırlarım demek değil evet, mi? Özgürûni <Gülüyor> ezgürküm. Demek ki mesela burada zikrin dairesi açıldı, açıldı, açıldı. Allah'ı hatırla. Evet. Yani mesela bankanın önüne geldiğinde... Faizi haram eden Allah'ı hatırlamak zikir işte, oradaki zikir. zikir. Yoksa elinde tesbih girip bankada haram bir işi yaparsan zaten insan dinden çıkar nauzu billah. Yani, yani bankaya da... Bu, aa, hani Allah'a rağmen değil mi ee, bu işi yapıyor, onun yasakladığı bu, bu, bir şeyi bu, bu, bu, yapıyor. Bu cinayet mi? hocam. Evet. Mesela elhamdülillah ne demektir? Allah'a hamd Bu bir zikir çeşidi midir? Tabii ki. Bal gibi evet. Hamd işte. Evet. Peki faizli hesabı alırken Müslüman elhamdülillah 5-10 kuruş kazandık dese ne olur? Ya da alkol kullanıp elhamdülillah ya dese. Ya haram efendim. mesela domuz etine tuttuğunda midesine götürürken hamd edebilir mi Müslüman? Evet. Yani neuzübillah dinden çıkar. Yani bu hiç, hiç itirazsız dinden çıkar. Evet. Çünkü alay etmenin, istihzanın, en üst noktası olur bu. Yani bu bir cinayet. Evet. Dine karşı işlenmiş bir cinayet olur. Dolayısıyla asıl zikir allah Teala ile beraber yürümek demektir. Evet, Uyurken doğru. allah Teala ile yürümektir. Dilin yaptığı La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvveti illa billah. Bunlar bu eyleme destek veren, Dil hareketleridir. Yani kendimizi yoğurmak bir manada değil mi? Bu, Dilimiz e, evet. işaret etsin kalbimizde Kalbimiz, ne olduğuna. Evet. Gözümüzün neyi görmeye çalıştığına işaret ediyor dil. Aksi takdirde e, milyon kere e, kelime-i tevhid getirmenin kalbinde iman olmayana da bir faydası olması lazımdı mesela. Kaç evet. milyon kere... La la Allah dese bir insan kalbinde olmadığı halde iman etmiş olur. Evet. Zikretmiş olur. Trilyon kere sen bir faydası yok. Asıl olan kalp. Çünkü zaten. kalp işi. Evet. Kalbi yani beyin diyelim buna bugünkü Hı. nesilde anlasın. Asıl olan beyinde bunun şey yani Allah'ı e, bankanın önünde, sofrada, iş yerinde, ailede, Çok evlatken, hatta. ana babayken, yürürken... Eğlenirken, oynarken, siyaset yaparken, ticaret yaparken, ziraat yaparken, yazı yazarken, kitap okurken Allah'ı hatırlamak zikirdir. Fethküruni evet. ezkürkün bu işte. Beni hatırlayın ben de sizi hatırlayayım. Yani siz beni bankanın önünde hatırlayıp da girmezseniz faizli bir işleme, lokantada hatırlayıp da şüpheli yiyecekten uzaklaşırsanız ben de rahmetime uygun biri olarak sizi hatırlarım. Evet. Allah'ı çokça zikredin demek Günde yüz değil Yüz on kere la ilahe illallah Demek olduğu kadar Her yerde hatırlayın Sadece evet. camide değil Anlamına da geliyor Yani camideki kimliğini iş yerine taşı Çokça evet. hatırla e, Ve uyurken Mesela niye tesbihat yapıyoruz e, Tesbih niye uyuma duası Allahümme eslem tüvecih ilek Ve fevvottu ilek diye Niye uykuya yatıyoruz? Evet. Niye nas suresini okuyarak yatıyoruz? Uykumuzda bile her ne kadar telaffuz edemiyorsak bile gözümüz kapanırken öyle kapansın diye. Mesela kurban keserken okuduğumuz dua muhteşemdir. Evet. İnne salati ve nusuki ve mehyaya umumati evet. lillahi Rabbi Benim namazım, kurbanım, evet. e, ölümüm, hayatım, hayatım. her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah evet. içindir. Yani bir hayvan kesiyorsun... Onu keserken Bismillah demek onu sana helal ediyor ama bir slogan haykırıyorsun. Evet. Bu hayvanı kesmem bile Allah içindir. Yani benim ben kendim bile öldüm, dirildim. Her şeyim Allah içindir. Bu Allah'ı hatırlamaktır. Aksi takdirde cenazede Allah'ı hatırlayıp Ya Rabbi mağfiret et diyip de düğünde komşuları hatırlıyorsan bu zikir eksikliğidir. Yani zikre böyle bir geniş mana açmadıkça bunu kurumsal olarak tarikatlar infaz ediyor tıpkı bankaların para işlerine baktığı gibi tarikatımızda zikir Oy, havale ettik bu havaleden sonra biz battık demektir asıl ee. gaflet bu zaten tarikatı da şeyh efendiye havale ediyorsun sen zaten bir yükümlülük gene almıyorsun sadece bir toplantıya gidiyorsun haftada bir orada işte bir duygusal sahne oluyor böyle bir din olmaz ki yani bizi e, mutfakta kontrol etmeyin ...düğünde yönlendirmeyen... ...ticarette para saydırtmayan bir din... E nasıl bir hayat dini olacak ki? Yani ofis dini olur mu? Böyle bir şey var ama değil mi hocam? Yani zikri sadece... ...tarikatlara has kılmak ve... ...hani biraz... ...bu diri İslam'la... ...ne bileyim mücadeleci... cihat şeyi... ...yani İslam'la zikir ayrı... ...dünyaların şeyiymiş gibi. Bana şöyle geliyor... ...Rabbimden af niyaz ediyorum... Yani büyük bir zenginin malını sayarken ben maşallah adamım helalinden kazanıyor dediğim gibi manevi zenginliği olan bir şey efendiye bakarken maşallah ne güzel e, adam sabah kadar virt yapıyor tecavüt kılıyor deyip yani başkasının malı gibi görüyorum hı hı. ama zenginin malı bende olsun diye imreniyorum aslında. Bir sürü evet. bir sürü iş yapıyorum. E, zikre gelince, tefekküre gelince, virde gelince, tecide gelince Filanca emekli oldu gitti bir efendiye bağlandı. Maşallah adam iyi. E sen ne kusurun var senin bağlanmanda. Yani başkasının zenginin balı gibi görülmesi bir afet. Ya siz mesela yani cihat İmam Gazali'den naklen yani cihat şehit olmak en büyük zikirdir dediniz. Niye Allah'ı hatırlayıp can veriyor? Ya demek ki ha, yani cihat gibi bir işin içinde zikir var. Zik evet. Zikir hayattır hocam. Evet. Ezam Okununca camiye gitmek ne demek? Allah'ı hatırlayıp camiye gitmek. Zikir hatırlamak demek. Evet. Dolayısıyla ezanı duymayan zikir ehli olamaz. Evet. En basit örnek mesela Allah'tan kork vurma bana diyor çocuk. Evet. Ve sen buna rağmen çakıyorsun tokatı. <gülüyor> Veya Allah'ını seversen diyor eşi hmm. diyelim. Değil mi? Evet. Allah'ını sever senden büyük kilitleyici ne olabilir bir Müslümancığım? Ne olabilir? Evet. Buna o onu karıştırma şimdi diye bağırıyorsun. Akşam on bin defa la ila illallah demek bunu kapatabilir mi? Ya müfis bir şey bu. Evet, bu, örnek... bu neye benziyor biliyor musun? Yani maazallah 100 kilometre süratte giderken önüne işte bir çocuk çıkıyor. Hanımın bağırıyor frene bas frene bas diyor. Evet. Sen o arada dalgındın duymuyorsun çarpıyorsun evet. çarpacağın yere. Yani senin şoför olduğunun ne kıymeti kaldı? Yani en riskli anında Allah'ını seviyorsan bu işi kapatalım. Yani diyor. diyor. Şey. Eşin diyor, çocuğun diyor, arkadaşın diyor. Yani geliyor mesela ben size diyorum ki Ahmet abi Allah rızası için rica ediyorum ya gözünü seveyim bu işte fıstık <gülüyor> tartışmayı kapatalım diyorum. Siz bana geçmişi bir açıyorsunuz. Zaten şöyleydi, zaten böyle. Ya ben sana şu dünyada söylenecek en büyük rica'yı söyledim. Allah'ın hatırı için dedim. Ya Allah rızası için, evet. Yani sıkıştığımda size sığındım ben. Ve Allah'ı aracı yaptım. Orada sizin Allah ile olan muhabbetinizi, Allah'ın sizdeki hatırını arayıp, hatırlayıp, zikreden bir mümin olarak, o ki Allah'a saldım beni, çek git tamam. Evet. diyor bir kere daha burada konuşmuştuk ben örnek olarak zikrediyorum ayet değil hadis değil bizzat tabi'nin ta, ta döneminde kapısına dilenci vuruyor evet. çünkü Allah için diyor bir şey verin diyor rızkım yok diyor adam diyor, bekle biraz diyor Allah için bir şey istiyor hanımını çağırıyor hanım üstüne elbiseni al gel diyor evet. adam, kadın da üstüne elbisesini alıyor geliyor tutuyor kadının kolundan çık dışarı diyor Adama diyor ki dilenceye buyur diyor. Benim bu evden başka bir şeyim yok diyor. Sen Allah için istedin. Ya ben yemek istedim senden diyor. Fakat öyle bir isimle istedin ki diyor. Yani. Ben bu evde bir daha duramam diyor. Bir bu evim var. Hanımını alıp çıkıyor. Ya bu masal bile olsa. ideal Bir, bu bir işte o duyarlılık yani. hocam. Bir o duyarlılık. Bir de yani Allah'ını seversen diye bir şey söylendiği halde. Mesela tokatı yapıştıran adam. Bir de ne, bu, ne var? Ne kadar ne? zıt. Hı. Hocam işte zikrin ehliyle zikrin por arasındaki fark. Propaganda yapıyoruz bir. Eğer ben zikir ehliyim diyorum. Günde yüz defa şu tesbihatı yapıyorum. Virdimi delayülü hayratımı okuyorum mesela. Ama ya Allah'ını seversen yapma. İşte affet beni diyen çocuğu buna rağmen affetmiyorsam. Yani mesela çok canlı bir örnek. Dün 24 saat dil üzerinden geçen örnek. Eşler geldiler. İkisini de dinledim. Ya dedim bir şey görmedim aranızda dedim. Bu dedim evet senin erkekliğine dokunmuş. Senin de onurun kadınlığına dokunmuş. Seni bayramda babana götürmemiş. Haklısın ama bu Allah rızası için kapanır bir iştir dedim. Ya bu Allah için kapanır bu iş dedim. Hocam ikisi de e, onurum kırıldıktan sonra mı dedi. Evet. Hocam bu iman sorunu. Yani hatırı bizde üç kuruşluk bir şeyi telafi edemeyecek kadar olduktan sonra Allah-u Teala'ya iman ettiğimizi, şehitliğe hazır olduğumuzu, Ramazanlarda infak edebileceğimizi, söylememizi inanmaz melekler. Eylemlerin ters düştüğü bir Müslümana düşüyoruz. Ben de izah ettim. Dedim ki kardeşim keski boşansaydınız allah Teala'nın hatırını bu kadar düşürmeseydiniz dedim ya. Şey mi oluyor hocam yani belki biraz ileri gitseniz onların mümin olduğunu da görürsünüz vesaire. Zaten Ama, hocam mümini insan yani hocaya jeton gelmişler. Jeton düşmüyor yani. İşe yani zamanda, ise Jeton mu düşmüyor jeton ne oluyor kullan, hocam? Jeton kullanılmıyor artık o sizin döneminizdeydi. Yani hocam meselemiz şu. İmanımızı en kritik anda Kullanamıyoruz evet. Freni en kritik anda basıp Duramadığımız evet. evet. gibi evet. İşte Asıl iman da bu zaten evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki asıl sabır ilk darbe anında evet. Olayın anında Sabredeceksin evet. ki yani sabredebilir biri oldu Çarptıktan sonra fren tut, tutmasına gerek yok Duruyor zaten, zaten araba evet. Yani şimdi ben onlara yarım saat daha Dedim siz bu evliliğiniz kalsın bir kenara <gülüyor> Gelin iman nedir bunu bir konuşalım dedim Aa. Yani bir sulh oldu Ama e, ikisini de ikaz etmek zorunda kaldım Keşke ben bunu söylemeseydim Yani ben size müminizim. Anlattınız mı iman konusunu e, Bir yarım saat uzadı programımız evet, evet. İzah ettim. yani dedim ki ben size bir soru soracağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne çıksaydı benzetme benim için değil ama bir karı koca Efendimizin önüne gitselerdi. Efendimiz de ya Allah için kapatın bu işi deselerdi ne olurdu dedim. Ya Ne yapardınız? Ee, yani ikisi de dediler ki bu sözü sonuna kadar söyletmezlerdi Efendimiz'e birbirine sarılır giderlerdi dedi. Ama aynı sahabiyle cennete girmek istiyoruz değil mi dedim. Biraz ben de duygulandım. Onlar da duygulandılar ama istifade ettiler bu söze. Yani evet, yanlış olduğu için evet, dediler. Evet. E, dedim ki mo zaman ikincisini madem ki bu hatayı yaptırdı size şeytan. Bu sefer şeytana inat bir daha kavga etmeyin dedim. Söz <gülüyor> verdiler. <gülüyor> Şimdi bu kadar birebir olunca demek ki bizim Karadeniz'de bir söz oluyor, var hocam. Evet. Derler ki bizim evin köpeği yüz çeşit yüzme bilir. <gülüyor> Dereye gidince boğulurmuş ama Allah Allah. <gülüyor> yani aslında hiç yüzme bildiği yok. Evet. Evin önündeki küçük sularla oynuyor köpek. Ama asıl dereye gidince belki dayanamıyor. Hocam, yani reflekslerimiz başka oluşmuş. Bir yerde de iman duruyor. Onu bir... Hani, iman var elhamdülillah. Var, yok, o duruyor değil. ama refleks halinde. ha Anında devreye girip de bizim davranışlarımızı vesaire. Yani tam da belki Zikir hassasiyeti Ama budur. Ama hadisi şerif ne buyuruyor? E, da elbiseniz gibi eskir dikkat edin diyor. Evet. Biz o imam hatip sesinde öğrendiğimiz, Kur'an kursunda öğrendiğimiz çocukken işte size ninenizin öğrettiği iman şartlarını o zaman şartlarında bırakarsak evet. e, haftalık bir derse gidip Allah korkusunu tazelemezsek, cenneti cehennemi tazelemezsek bu imanda eskiyor. Evet. Ciddi bir şekilde eskiyor Kökleri duruyor Ama dalı bu daha kırılmış Oksitlenmiş diyelim evet. Oksitlenince de bir basışta tuşa hareket etmiyor Böyle parmakla bastırmak Falan gerekiyor ee, Bu sebeple Yani kandil geceleri Mesela Herkes efendim, Zikir kelimesinde bu da var değil mi hocam? Zikrin yani, vazifesi bu. 24 saat ha. aktif hale yani getiriyor İnsanın insanın unutabilirliği, yani bir takım hassasiyetlerinin aşınabilirliği. Bunları da şey yaparak, Zaten yani yenilemek zikrin, kendini. Zikrin aksini siz gafret olarak evet, başlıyoruz. Evet. Zikrin aksi unutmaktır gafretten evet. ziyade. Gafret, gafret geçici bir dalgınlıktır. Evet. Ama unutmak kökten silmeye doğru götürüyor. Mesela... Buyurken insan gaflet eder. Gaflet edelim. bir kademe mi oluyor hocam? Daha alt bir kademe. Evet. Nisyan unutma daha üst bir kademe evet. oluyor. Kur'an ne ya buyuruyor? Ya da gaflet ola ola sonunda unutmaya, unutmaya getiriyor. Unutmaya. Çünkü gaflet mesela bir anlık böyle esnedin hı, ona gaflet, hı, gaflet, gaflet diyoruz. Evet. Defterden silmeye doğru giden şeye nisyan unutma diyoruz. Evet. Kur'anımız ne buyuruyor? Nesullah fe nesiyum. Onlar unutunca Allah Allah da onları unuttu diyor. Demek ki gelinen Son kırılan pot bu evet. Yani şartel kapatılıyor Ne diyorsunuz hocam Bu ayet çok enteresan bir ayet Allah'ın onları unutması Yani unutmanın cezasını Verdi onlara Allah hmm, Evet. Onların kalbini mühürledi Allah Niye evet. mühürledi Onlar Allah yok gibi hareket etmeye başladılar Aldırış etmediler Mesela hadis-i ne buyuruyor Günahları basit görmeyin ben özet hmm, olarak evet, anlaşılsın. Evet. Günahlar dediğiniz Nokta noktadır diyor Evet. Ben beyaz bir kalp, ben beyaz bir ciğer. Nasıl bir cigara, ona bir dumanla getirip bir nokta koyuyor, bir cigara, bir cigara, bir cigara derken sonunda röntgende bir bakıyorsun, Akciğerine adamın kapkara olmuş. Kapkara olmuş. Yani bir güna bir küçük nokta oluşturuyor, hadis çirip şey, uyuyor. siyah Bir nokta, evet. bir nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta sonunda kapkara bir kalp, kalp çıkıyor. Allah-u da kapkara kalpten. Cennet umudu olmayan bir insan kararı evet. veriyor. Yoksa Allah Teala hiçbir kulunu özellikle azab etmek için sildim seni imanını buyurmuyor. Evet. Yani kul ...kararta takarladı, eliyle kalemle oynaya oynaya sonra kapkara bir şey çıkarıyor. Nesullaha sullah efendisiyom? ...onlar Allah'ı unutunca... ...Allah da o unutmanın bedelini ödetti onlara... Evet. ...nedir o bedel? Cehennemde kalmak... Evet. ...yahut da bir sürü... ...namaz kılmış birisi olduğu halde... ...şu kadar bin sene cehennemde kalıp... ...ahirette perişan olmak... Evet. Yani ...her halükarda... ...kul kendi bu... ...yörüngeye giriyor... ...yani bu Allah-u Teala... ...kolundan tutup koymuyor kolunu oraya... ...kul evet. bu yörüngeye giriyor... ...ya da o mevcut yörüngesinden çıkmak istemiyor... Bu işte Allah'ı unutmak oluyor. Burada mümin olarak bizim temel vazifemiz sürekli Allah'ı hatırlayan mümin olmaktır. Evet. Bu Allah'ı hatırlamak kesinlikle e, bir zikir meclisinde olacak. Ama yeterli değil. Bu zikir meclisi hastaneye gitmek gibi bir şey. Ama doktorun kapısını vurup evet, ne evet. olacak. Biraz duralım o zikir meclisleri... Yani orada onun şeyi nedir? Yani Allah'ı unutmama, Allah'ı her durumda hatırlamada zikir meclislerinin rolü nedir? Hatırlamaktaki gayemiz cehennemden kurtulmak mıdır hocam? Ya, Başka bir gayesi var mı kulun? Cehennemden kurtulup cennete girmek. Cennete girme. Yani bir meclis bunu sağlamıyor. Kaşarlı cehennem abonesi yapıyorsa beni, o zikir meclisi değil bir defa, o tiyatro meclisi. Nasıl olur? İhlassız. ...niyetsiz gidersin zikir meclisine... ...hiçbir işe yaramaz... ...hiçbir işe yaramaz... ...dolayısıyla... Belki şu da var mı hocam... Yani ...zikir meclisine gitmek bir seçme işi... ...değil mi? Yani ya buraya... Tercih... Tercih yapıyorsun... Yani tabii. O tercih de aslında... ...Allah'a doğru bir yürüyüşün... ...kararlılığını ifade ediyor... Ama niyet önemli evet, hocam... Niyet önemli. Oradaki bir arkadaş... ...senin patronun mesela orada diye... Ya da senin sana kredi verecek, borç verecek bir arkadaş o mecliste diye sen de bir ay oraya devam ediyorsun. Hani iktidar partisine <gülüyor> uyu olmak gibi. Evet. Allah katına bunların hiçbir değeri yok. Eksi değeri var. Evet. Yani riya için, riya için yapıldığında, şirk tehlikesi taşıdığında eksi bir eksi puan değeri var. Evet. Nauzu billah bu daha fena. Bu daha fena bir şey. Bu sebeple zikir meclisine Allah için gidiyoruz. Evet. Bir, orada sadece elimizde tesbih ile Subhanallah demeyi, la ila illallah demeyi kastetmiyoruz. O tesbihatla beraber elimizi zikre uygun ele haline getiriyoruz. Gözümüzü zikre uygun e, göz haline getiriyoruz. Dilimizi... Konuşmalarımızı zikre uygun. Mesela bir mümin Tasavvuf erbabı, tarikat erbabı, günde şu kadar virdi var. Bu mümin konuşurken, affedersiniz lanlı konuşuyorsa hala, hala süreç devam ediyor. Zikir etkisini göstermemiş. Hastaneye gittik, henüz tedavi tamamlanmadı oluyor o zaman. Evet. Yahut da çekini, yazdığı çekini bir ay sonra ödüyor. Zikrullah nerede kaldı kul hakkını hatırlatan Allah'ı sen niye hatırlamıyorsun ki? Evet. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? İlk hesabı görülecek şey kulaklarıdır. Dikkat edin buna. Bunu öğrenemedikten sonra 80 sene bir tarikatta kalsan ne olacak? Evet. Yahut da sabah namazını kılmayan, Sabah namazını hatta cemaate gitmeyen. Yani dinde bir terakki sağlamadıkça. Kulaklığıyla, ticaretiyle, ziraiatı ile, siyaseti ile, sos sosyal kimliğiyle, karı kocalığıyla, anne baba evlatlığıyla her neyse hayatın her yerinde zikrullah ile donanmış bir mümin görüntüsü veremedikten sonra insan. Evet onda da hayır olmuyoruz. Çünkü hastaneye gittik ya inşallah iğneler fayda edecek diye. Evet. Ama on senedir ilerlemeni eşinden sormalıyız biz. Evet. Hadis-i şerif ne buyuruyor hocam? Bir dört mümin hatta kırk mümin bazısında yüz mümin bu iyi mümindir diye cenazesinde şehadet ederse yeter diyor. Ne demek ki? Ne demek? Manası. Çevresine mümin kimlik arz etmiş bu demek. Evet. Yani bunu hatır için söylememek lazım. <gülüyor> bunu hatır için söyleyince Allah niye kabul etsin ki zaten? <gülüyor> bir mümin komşusundan sorulmalı. Değil mi? İş ortağından sorulmalı. İş ortağından sorulmalı. Biz bir gün burada programda demiştik de, bir arkadaş beni aradı, dedi ki, yani hocam dedi çok abartıyorsun kadınları dedi. Evet. Niye dedim? <gülüyor> ya dedin ki dedi hanımına sorun mümini. Ben sakal bıraktım diye zaten istemiyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim imani konuları değil. insani konularını soracağız. Eşin evet. sakallı mıydı değil. Sana karşı nasıldı soracağız kadın. Kadının namazına... Senin puan, riayet ediyor. Ben, ben kadına... Eşinin namazı kaç puandı diye soracak halim yok ki. Namazını sormam ki ondan ben. Evet. Sen bir gün yemeği yanık yaptığında ne yapardı bu adam onu sorarım. Hiçbir şey olmamış gibi yer. Hatta midesine dokunsa bile eşim üzülmesin diye o yemekten yerdi der mi onu arıyorum ben. Yani evet. kadına kadınlığıyla ilgili erkeğe erkekliğiyle ilgili soru soruyoruz biz. Allah'ın hakkını kadından ne soracağım ben? Evet. Komşusundan sorarım. Evet. Çocuklarından sorarım, iş arkadaşından sorarım, siyasetteki arkadaşından, ofisteki arkadaşından sorarım, talebe arkadaşlarından sorarım. Mesela hepimizin, şimdi yapılıyor mu bilmiyorum, yıllıklar yapılırdı okullarda eskiden. Gene yapılıyor, evet. Ee, bize önce olmadığımız için herhalde evet, bize evet. gelmiyor. Mesela o yıllıklardaki tanıtımlar çok değerli. Yani arkadaşların birbirisi için yazdıkları falan. Ben, ben onlara baktığım zaman edebiyat için yapan belli olur Çok iyi arkadaşlık falan diyor. Bir de bir anısını anlatıyor. O çok iyi arkadaşlıktı ters düşüyor orada. Evet. Mesela bir insan arkadaşından seçilebiliyor. Yani zikrullah bize şekil vermek zorunda. Allahu Teala'yı 30 sene elinde tespihle anıp da hala ağzı argo, sokak ağzı olan bir mümin olunmaz. Onun için sahabe ne diyor? Biz on ayet öğrenirdik diyor. Evet. O 10 ayetle eve giderdik, tatbik ederdik, döndüğümüzde bir 10 ayet daha öğrenirdik. Yani muhteşem yani bir şey şimdi hocam. Şimdi içselleştirme diyorlar hocam. Yani ya, ki, Öyle diyelim. Evet. Yani, Aynı iyileşme bir manada. Aksi takdirde yani hafız oldun kurtarmıyor ki seni Kur'an o zaman. Onun için bir problem yaşıyoruz. Mesela Filanca tarikat ehli ama dört senedir de çekimi ödemedi. Perişan etti beni diyor. Benim kayınpederim tarikat ehli ama gördüğüm zulme sahip çıkmadı. Yani zulümde beni kurtarmadı diyor. Evet. Bunu cevap olarak biz, ya tarikatta ne ilgisi var gelinimin? Öyle değil. Tarikat senin abone olduğun bir dergi değil ki. Tarikat senin ruhunu terbiye edip. Rabbinin huzuruna iyi mi olarak çıkman için gittiğim bir yer. Evet. Yani tarikatla şey. kurumu kastetmiyorum hı hı tabii evet. oradaki alınan o verilmek istenen Ana mesajı. Anam misyonu tarikatın A yani olmasın. Yoksa lazım. A B tarikatı manasında evet. bir kıymet yok. Burada üstadım e, vurgulayarak üzerine düşerek bir şey söylemek istiyorum. Eğer e, ta, zikir biz zikir konuşuyoruz de mi? Zikir Allahu Teala'yı hatırlamak ise kesinlikle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Kesinlikle subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demektir. Belki bu bu vi içini anlamak da önemli değil mi hocam? Ona döneceğim şey. Evet. Kesinlikle Allahu salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed demektir. Evet. Ama bunların hepsinin üstünde Kur'an'dır zikir. Adı zikir Kur'an'ın bir defa. Ben zannâ zikr. Bu, bu, bu Kur'an'ın adı zikir bir defa. Yani Kur'an okumayan bir adamın zikrinin çok bir oturmuşluğu yok bir yere. Evet. Yani biz Allah'ın... Kur'an'la beraberliği artırmak. Kur'an'ı okuyup, evet. Kur'an adamı günde bir sayfa olsun zararı yok. Evet. Bir sure olsun zararı yok. Dediniz ya on ayeti sahabe. Sahabe okuyordu. Ama onun tabi okumak başka bir mana yani. on ayeti özümsüyor, 10 evet. ayeti içselleştiriyor ne dersek diyelim. Ama her halükarda Kur'an okumasını bilmeden zikir merdivenlerine tırmanamazsın. Aslı yok sende bunun ya. Evet. Taşıma suyla değirmen çevirirsin öbürüyle. Onlar zikir değil manasına değil. Ama müminin bin defa şu tesbihi yapmasından önce bir kere bir evinde Bakara suresi okuması gerekiyor. Evet. Mealiyle de değil. Tefsiriyle de değil. Kur'an-ı Azimuşşan mealinden, tefsirinden önce kendisi bir defa ibadet. İbadet, evet. Yani e, biz e, mesela tarikat erbabı bir mümine e, en son hatmin ne zamandı Kur'an'ı sorduğumda yani soğuk soğuk bana bakmamalı. Evet. Yani, yani Kur'an beraberliği bitmeyecek. Değil mi? Aksamayacak Kur Kur bir beraberlik. Kur'an'ın yanında ilahiler gibi olacak tesbihatımız. Evet, evet, evet. Yani Kur'an-ı Kerim'imizin okunuş oranı düştükten sonra 70 bin defa şunu dedin, 118 bin defa bunu dedin, kıymetli, kesinlikle kıymetli. Ama o değil Allah'ın emrettiği Kur ki. Kur'an açığını kapatmaz bunlar. Heh, çok güzel hocam evet. Allah'a Allah, Kur'an açığını kapatmıyor. Evet. Yani beni anın, ben de sizi anayım, elinizde Kur'anım olsun. Her şeyden önce o. Evet. ...yani Allah'a çokça zikredin... ...çok Kur'an adamı olun... Evet. Demek. ...ama burada... ...Kur'an adamı ifadenizi de çok şey yaptım hocam... ...yani Kur'an adamı olmak... Evet. ...sadece tefsir okumak değil hocam... Evet. ...belki tefsir okumak sonraki iş... ...yani... ...çocukken Kur'an'ı öğretiyoruz ya... Evet. ...çocuk elif okuyor geçiyor... ...ya bu önünceye kadar hep öyle olmamız lazım... Evet. ...önünceye kadar... ...Kur'an okuyor olmamız lazım bizim... ...çünkü... Kur'an-ı Azimuşşan'ın etkisi, zikrin etkisinden fazla hocam. Siz bunu nasıl misallendireceğim? Hemen tabii siz de bana kalkıp delailde olduğu gibi icazetim var mı bir tarikattan sormayın <gülüyor> ama lütfen. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'i tanıtan hadislerde, mesela Ali radıyallahu anh'ın güzel bir tanıtımı var. Okudukça eskimeyen, rutinleşmeyen kitap diyor. Allahu Ekber. Yani en ee, güzel bir tarif e, yani. bu bu müthiş bir şey. Evet. Okundukça rutinleşmiyor. Şimdi ben 40 Yani yaşında, usanmıyorsun. Yani usan. Oğlum. Yani 40 yaşında ben hafızaya başladım hocam. Başlattı babam. Ee, yani 60 yaşına geldim. Bu sureyi kaç defa okudum diye hiç aklımdan geçmedi bugüne kadar. Okudukça taze geliyor bana. Evet. Biraz da bir manasını bilince bu daha daha, böyle, daha. Evet. daha taze oluyor. Ama mesela dedem hiç Arapça bilmezdi. Allah rahmet eylesin. Onun yanında bir gün Kur'an okuyorum. Ee, dedi ki hafız sen bir iş karıştırdın herhalde dedi. <gülüyor> Karadeniz devcesiyle. Ee, ne oldu dedi dedim. Ne bileyim ne oldu dedi. Evet. Dikkat etti. Hissediyor. Hafız olduğum halde senelerin hafız olduğum halde sayfayı çift çevirmişim. Allah Allah. İki sayfa atlamışım. Kasas suresinden. O sanki kendisi hafızmış gibi. Aslı ama sonra dedi ki oğlum dedi. En az 60 senedir dedi sabah namazından önce bir cüz Kur'an okurum ben dedi. Allah Allah. Hafız değilim ama dedi Kur'an okurum dedi. Benim babam da öyle söylerdi hocam. Yani adeta yarım hafız olduk falan diye. Ya ama bu deme demek. İşte yani hemhal oluyorlar. Kur'an veriyor sana hafız değilsin. Arapça bilmiyorsun ama Kur'an seni kabul buyuruyor. Evet, evet. Öyle oluyorsun. Onun bütünlüğü içinize siniyor Sen, hocam. İşte iki sayfa atladı mı bir hafız. Bir yanlışlık oldu diyor. Ne oldu diyorsun bilmiyorum diyor. <gülüyor> Aynen. Evet. Yani bu körlerin, amaların böyle tutup bir şeyin nerede olduğunu görmesi evet, gibi. Evet. Aslında görmüyor ama el yordamıyla görür gibi oluyor. Kur'an böyle bir kitap. Fakat hocam mesela e, tarikat erbabında işte üç bin defa şunu söyle dediğinde. Mesela la ilahe illallahı. Lalla, lalla diye dediği olabiliyor yani yuvarlamaya başlıyor bir noktadan sonra ya, verilen rakamı bitireceğim Bitir. diye ama Kur'an'da bunu hiçbir zaman yapamıyorsun. Kur'an daha böyle yerini oturmuş duruyor. E, elbette öbürü hafif gereksiz manasına değil mesela bunu hiçbir biçimde söylemiyoruz zaten. Ya bunu söylemenin söylemenin aklı yoktur. Bunu evet, nasıl söyleyeceksin evet. ama. Kur'an'ın yerine oturmayacağını da söylemek gerekiyor. Kur'anla beraber bunları. bunu yani Kur'an'ın etrafında her gün bir cüz okuma anasına değil belki ama mesela Kur'anla başlasın verdim benim bir sayfa Kur'an'ı okuyup ee, öyle başlasın evet. dediğim zaman orijinalli yapmış oluyorum. Evet. Öbürü rutinleşiyor. Dilde yuvarlanmaya başlıyor. Mesela Allahu ekber. Bugün 800 defa demişsin. Ondan sonra da diyorsun ki Müslümanların Amerika'ya komanyasından bir daha kurtulması mümkün değil diyorsun. Hani Allah'a Ekber'di? Evet. Hani Allahu Ekber'di? Yani bu bitiyor. Bu bitmeyi yani engelleyecek şeyi ruh söylüyorum. Ruh dokusu haline gelmesi lazım. O zikrin, Kesinlikle. bir din, Yani evet. La İlahe illallah dediğimizde o La ilahe İllallah'ı idrak etmemiz lazım. Şimdi bir başka Kur'an'ı öne çıkardık inşallah. Bir başka meselem hocam. Ben böyle bir tarikatta etkili yetkili varlığı olan birisi değilim. Ama az çok tarikatlarda ne yapıldığını biliyorum. Evet. Elhamdülillah tarikat erbabı bir ailenin çocuğuyum. O makamlara gelmediysem de elhamdülillah tazimim var. Yani varlığına hürmetim var bu müessesenin. Evet, evet. Dolayısıyla dinimden bir parça olarak da bunu konuşma hakkı görüyorum kendimde. Şimdi tarikatta mesela eski eski çağlardaki tarikatlarda bir çile dönemi olur. Evet. Yani bu çile dönemi tampon bölgesi oluyor. İşte Erkam radyonun bulunduğu yer çilehane, çilehane bölgesi yani olarak. Dünyevi yani dünyevi ortamdan bir tür yalıtımlı bir bölgeye alınıyorsun. Evet. Orada bir yıkama yağlama <gülüyor> diyelim 40 gün yapılıyor. Bir zeytinle idare hale geliyorsun. Ondan sonra Hayata tarikatla dönüyorsun. dönüyorsun. Buna bir itirazım olacağı manasında değil ama şimdi diyorum ki ben 40 gün dil eğitimini alıp kelime-i tevhidin anlamı öğretilsin tarikat erfa. Evet. Mesela la la illa billah. Ya bu ashab-ı Kur'an bunu niye dedi? Aynen. Efendimiz niye Arşın gölgesinde, Arş hazinesinde bir hazinedir bu la havle la Mesela hasbunallah ve ni'mel ne evet. bir şey. Evet. Yani bunların bir tercümesi Aslında bunlar hepsi de Kur'an'ın içinden süzülmüş. Değil mi hocam? Zikir ha? odur zaten. Evet. Yani beşeri zikir yapılamaz ki. Evet. Yani bir çarpı 5 diye böyle bir slogan uydurup ondan zikir yani olmaz. Kelime-i tevhid, de la havle ...ve la kuvvete illa billah... ...te hasbin Allah... ...eği mi? Yani, yani şu ilahiler... ...şimdi bir tür zikir gibi zikir... ...onu çıkardıktan sonra... ...tasavvufta Kur'an'dan olmayan, hadisten olmayan bir şey yok ki zaten... Evet. İlahiler bunun dışında kalmıştır... ...yani caizliği, dilliği manasında demiyorum bunu... Evet. ...yani orijinal... ...Peygamber Aleyhisselam Efendimizin... ...lisanından Tabii. şeyler zikir yapılıyor... Tabii. ...tesbihti, tekbirdi, tehlildi... ...hepsi yapılıyor... ...dolayısıyla onu konuşmaya... ...hacetimiz yok... Ama ortada bir şey var. Ee, Allahu Ekber denirken, e, bir e, Onu özümsemek. E, bunu özümseyen mümin, üç defa dese bunu yeter zaten. Üç bin defaya gerek kalmıyor. Bir gün hocam, e, bir hoca ile bir camide namaz kıldık. Hoca efendi bana dedi ki, e, bu ezanı okuyan müezzini bana bul dedi. Görüşeceğim ben onunla. Ben de tanışacak zannettim. Gittik müezzin efendiyi bulduk. Ee, dedi ki seninle beş dakika görüşmek istiyorum ben filancayım dedi. Oo hocam dedi elini öptü filan. Buyurun dedi e özel görüşecek yer bul bana dedi. Dedim ki ben gelmeyeceğim mi dedim. E yok dedi sen gelme dedi. Ben özel görüşeceğim hoca efendiyle dedi. Müezzinde. Müezzin onu evine götürdü ben camide bekledim. İki Kur'an okudum camide hocam. İki evet. cüz Kur'an okudum. Ee, sonra hoca efendi geldi. Gidebiliriz dedi. Müezzin baktım gözleri yaşlı. Ondan sonra benden mahrem konuştukları için de bir şey demedim. Müezzin efendiyle kucaklaştık. Arabayla ben götürmüştüm gittik. Dedim ki beni niye almadın dedim. Dedi Ona dedi Allahu Ekber'i hatırlatacaktım dedi. Sen olsan nefsine dokunurdu dedi. Karşı Hı. çıkardı bana dedi. İyi oldu seni almadığım dedi. Niye öyle dedin dedim. Kainatın en büyük sloganı allah ve Ekber'i öyle bir dedi ki Allah küçüktür der gibi dedi onu dedi. Allah. Sen dinlemedin mezanı dedi. Allah. Sen, hatta taklit etsem caiz olmaz düşünüyorum. O zaman benim de dikkatimi çekti bu. Yani evet. öyle bir allah ve Ekber diyor ki Allah o kadar da büyük değil haşa der gibi çıktı o cümle müezzinli ağzından. Ben onu dedi ikaz ettim sen yarın gele vayzanını dinle bir daha dedi. <gülüyor> Hocam o müezzinle sonra gittim görüştüm. Dedim beni niye almadınız o gün dedim. Dedi sen de o zaman sen de terbiye olurdun dedi. Ben bırakacağım bu müezzinliyi dedi. Benim işim değilmiş bu dedi. Allah Allah. Dedim niye dedim değilmiş. Eee. O dedi Bilal-i istiyor dedi. Ben bilal Habeşi değilim dedi. E Kur'an öğretmen öğretmeni olacağım dedi ben dedi. Evet. Bilmiyorum sonra ne oldu. biz Yani tekrar ilgilenmedim. Fakat ben bundan büyük ders çıkardım kendime. Hiç yani şey ya. bir müezzinin şimdi anladığım o zat Efendimiz buyuruyor ya şeytan ezanı duyunca kaçar sesin. Sonra ezan sesi bitince gelir. Şeytanı ürküten ezan okumak başka makamına tegannisine bakmak başka. Yani ses güzelliği bir nimet, ayrı bir konu ama bir de içinden Yürekten gelerek böyle. yani Allahu ekber deişi müezzinin çok önemli bir. Evet, şey. evet. Yani bunu biz nereye taşımak istiyorum hocam? Yani tesbih yaparken elbette mesela 3000 defa bugün kelime-i tevhid söylerken 2800'ünde bunu toplamak çok zor. Yani aynı şeyi birkaç bin defa tekrar etmede yuvarlama başlar. Ama başlarken en azından evet. mesela İmam Buhari'ye nispet ediliyor ya her hadisi yazarken şöyle bir abdest almıştı yazmış evet. hadisi. Ya en azından kendisini böyle bir o kıvama getiriyor demek ki. Değil mi? Evet. Yani, yani e, Resulullah'ın söylüğünü duyacak yani, hale geliyor. Getiriyor. Kendi içinde. En azından fiziksel olarak yapılabilecek olanı evet. yapıyor. Evet. E, abdest aldığı için şeytanı uzaklaştırıyor kendinden. Evet. Ama kesinlikle demiyoruz ki her tekbiri getirirken her tesbihatı yaparken böyle yapılacak salavat getirirken ama genelimize bunu taşımak zorundayız. Ya diyelim ki yani işte bin defa la ilahe illallah demişsek içimizde böyle la ilahe illallahla ilgili bir doyum değil mi hocam? Böyle en azından. Bir, değil mi? En azından. Olması lazım. Yani, yani. Allahu Ekber e, evet. değişimiz e, olmalı. Mesela ee, bir salavat getirirken mümin e, yani elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlıyor ama yüzlerce de şefaat hadisi hatırlamalı evet. salavatta bu onun içten gelerek böyle damarlarından boşalmış bir salavat getirdiğini gösteriyor evet. mesela bin kere salavat getirmiş birisi sol elle ağzına lokma koyabilir mi evet koyayım. yani sünneti yani hayatına taşımış yani Sol elle ağzına lokma koyuyorsun evet. Kendi hanımın diye eve selamsız giriyorsun Nereden geliyorsun sen ee, Zikir meclisinden geliyorsun Hanıma selam vermedin Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Boşsa ev gene selam verin Evde melekler var sizi bekliyorlar diyor evet. Sen hanıma selam vermedin Şımarmasın diye Misal yani olmaz böyle bir şey ama Ekstradan evet. bir örnek vereyim ben. Evet, evet. E, O zaman selavat Zikir meclisinden gelmedin ki sen Evet hocam şöyle 2 3 dakikamız kaldı. Zikir, <gülüyor> Ama zikir, zikir bitmez. Büyük bir müessese. Elhamdülillah. Evet şöyle son bir toparlama yapalım. Bir ilavem daha var hocam. Ha buyurun. Şimdi e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zikir ve bihamdi. Evet. E, hatta nebevi 40'ını bununla Evet, yani bunu tarif ederken Efendimiz azim. yerleri gökleri dolduran bir zikir olarak evet. Subhanallah ve bir hamdi Subhanallah ve bir Yerleri gökleri dolduran bir zikir evet. diyor ve bu sahih hadis-i şerif Evet Şimdi bu kadar muteber bir hadisi şerifi Müslüman söylerken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tan büyük zikir yok diye inanırken bana bir defa salat edene ben de e, duyarım bunu melekler on defa salavat ederler hadisini duyarken. Kani olduğumuzdan fazlasını vermeyecek Allah bize. Kani olduğumuz ne, ne demek? Ne demek hocam? Kani olmak. Yani şimdi Efendimiz yerler gökler kadar diyor. Beynes semei velal dolduruyor diyor. Biz beş on kuruşluk bir sevaptır düşünüyoruz. Hmm. Bu değil o zikiri işte. ...vaad ettiğine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam iman edeceksin. Tam iman edeceksin. Ona yani bir, göre söyleyeceksin. Yani şimdi ben eğer... ...subhanallahi ve bihamdi... ...subhanallahi'l-azim ve bihamdi... ...akşam namazını beklerken... ...güneş doğumu esnasında çok muteber bir zikir... ...bu söyledim. Kendimi eğer bir elim... ...şarkta, bir elim gardta... ...kainatı kuşattım gibi Allah hissedemiyorum. Allah'ın lütfuyla oluştum. Bu zikrin neticesinde... ...yani... Bu benim inanmadığım bir şeyin karşılığını meleklerden beklemem gibi oluyor. Evet. Biz oyun oynamıyoruz. Evet. Zikir yapıyoruz. Müthiş. Hayal üzerinde değiliz. Hadis üzerindeyiz elhamdülillah. elhamdülillah. Yani yuvarlamak için söylemiyoruz. Hoca efendi emrettiği için, şeyh efendi emrettiği için, Cuma'da duyduğum için değil. Allah vaat ettiği için söylüyorum bunu ben. Evet. Sevap böyle kazanılır. Hocam Allah razı olsun oyun Aa, oynamıyoruz oyun zikir yapıyoruz oyun oynamıyoruz zikir yapıyoruz Allah razı olsun değerli dinleyiciler İslamdan Hayata Ölçüler programındaydık Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren zikri konuşmaya çalıştık İnşallah oyun oynamadığımız e, düşüncesiyle bu karşılıklı buluşmadan e, çıkmış oluyoruz Allah'a emanet olunuz zikirle olunuz. Allah Teala ile beraberliği idrak edenlerden oluruz inşallah. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.